Üçüncü bab, resul Ekrem hazretlerinin içtikleri şeylerin sıfatı hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Birinci hadis, Hazret-i Ayşe'den menkuldür ki buyurdu, resul Ekrem hazretlerine ziyade içeceklerin sevimlisi soğuk, tatlı, su idi. Muhaddisler buyurdular ki tatlı su istemek zühte mani değildir. Hatta Resul-i Ekrem hazretleri için tatlı su istener idi soğuk su ile bal şerbeti edip içerlerdi. Bazı muhaddisler buyurdular ki: Hazreti Ayşe'nin bu hadis-i şerifte Resul Ekrem Hazretlerinin soğuk tatlı suyu severdi sözünden muradı bal şerbeti ve üzüm hoşafıdır dediler. Ve İbni Kayyım buyurdu ki: Bal yemek ve aç karnına bal şerbeti içmek bedenin sıhhatini korumada benzersizdir ve balgamı izale eder. Ve midede olan fazla şeyleri giderir. Soğuk su yaş olmakla harareti kesip bedeni korur. Lakin terli ve hamamdan çıkmış ve vakitsiz değil ise Allah'u Alem. İkinci hadis İbni Abbas'tan merviidir ki buyurdu. Ben ve Halid, resul Ekrem Hazretleri ile beraber Hazreti Meymune'nin hanesine vardık. Meymune bize bir kap süt getirdi resul Ekrem Hazretleri ben sağ tarafında ve Halid sol tarafında olduğumuz halde o sütün birazını içti. Ve bana buyurdu ki, sütün geri kalanı senin içindir ki sen sağ tarafında bulundun. Eğer hüsnü rızan ile ister bu sütü Halide verirsin. Malum ola ki bir kimse su, süt, şerbet ve her ne ise içse o kimsenin sağında ve solunda kimseler bulunsa o içtiği şeyin geri kalanını sağ tarafında olan kimseye vermek sünnettir. Zira Resul-i Ekrem Hazretleri'nin adeti şerifi bu idi. Ama sağ tarafında bulunan küçük, sol tarafında büyük olur ise, o bakiyeyi sağ tarafında olan küçüğe teklif edip, eğer o küçük razı olur ise, sol tarafında olan büyüye vermek caiz olur. Ben, Ya Resulallah, bana layık değildir. ''Senin içtiğin sütün mübarek bakiyesini içmeye başka bir ferdi ben kendi üzerime takdim edeyim.'' dedim. Bu sözden sonra Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdu ki, hazret Allah bir kimseye yiyeceği yemek müyesser eylese, o yiyeceğin şükranesi için yemekten sonra o kimse bu duayı okusun.'' ''Allahümme barik fihi ve etimna hayran minhu. ''Ya Rabbi, sen bu yiyecekte bizim için bereket ihsan ile ve bu yediğimiz yiyecekten hayırlı yiyecek ihsan ile. Ve resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, ''Hazreti Allah bir kimseye süt içmek nasip eylese, o kimse süt içtikten sonra bu duayı okusun.'' ''Allahümme bariklenâ fîh ve zidnâ Yani ''Ya Rabbi, sen bu süte bizim için bereket ihsan ile ve bize bu içtiğimiz süt nevinden ziyade eyle. İbn Abbas buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, yiyecek ve içeceğin makamına sütten başka bir şey kaim olmadığını, süt kişi hem toktutar hem harareti keser demektir. Hazreti Cabir buyurdu ki, Resul Ekrem Hazretleri Ensar'dan bir kimsenin hanesine teşrif buyurdular ki, o hanenin havalesinde su akar idi resul Hazretleri o Ensar'a selam verdikten sonra buyurdu ki, ''Eğer kırbada gecelemiş yani geceden kalma suyun var ise getir içelim. Yok ise şu akan sudan içeriz.'' O Ensar dedi ki, ''Gecelemiş suyun vardır.'' Çardağına gitti, bir kaseye su koyup ve hanesinde olan koyundan o soğuk suya biraz süt sağıp geldi. Ve Resul-i Hazretleri, Saadetle içtiler, binler afiyet olsun. Kastarani buyurdu ki, resul Ekrem hazretleri sütü bazen saf, halis yani katışıksız, bazen soğuk su ile karıştırıp içerlerdi. Zira süt taze sağladıkta sıcak olur. Arabistan'ın sıcaklığı çok olmakla sütün hararetini soğuk su ile def ederlerdi. Bu ikinci hadiste zikrolunan neymune ki, İbni Abbas ve Halid bin Velid, Resul-i Ekrem Hazretleri ile beraber hanesine teşrif etmişlerdi. O meymune, resul Ekrem Hazretleri'nin ezvacı mutaharatındandır. Ve Halid bin Velid'in ve İbn Abbas'ın ve Yezid bin Esem'in meymune halılarıdır. Meymune hanesine resul Ekrem Hazretleri ile bu ikisinin girmeleri mahrem oldukları içindir. Hicri 7. senesi resul Ekrem Hazretleri sırf nam mevkide Meymune'yi tezevvüç ettiler. Hicri 61. tarihinde Hz. Meymune Ba'ine nam mevzide vefat edip namazını i̇bn Abbas eda edip o yerde defin ve mescit bina olundu. Hala ziyaret ve teberrük olunur. Ve Meymune resul Ekrem hazretlerinin zevcelerinin sonuncusudur. 24. Bab Resul-i Ekrem hazretlerinin içmesi hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Hadislerin özeti, resul Ekrem hazretlerinin her fiilinde özel adapları olduğu gibi, su ve meşrubatı sahire için dahi mazbut adetleri olduğundan, meşrubatın zikredilen adaplara uygun surette içilmesi sünnet-i seni yedendir. Suyun ayakta içilmesine cevaz var ise de, Zemzemden başka herhangi meşrubat içecek olur ise olsun, otururken içilmesi evla ve eftaldir. Resul-i Ekrem hazretleri zemzemi ayakta ve diğer içecekleri oturarak içerlerdi. Ayakta su içilmesi caiz olduğunu yani haram olmadığını bildirmek için nadiren ayakta içtikleri mervidir. Her ne vakit su vesair bir içecek içseler, içme esnasında üç defa nefes alırlar. Ve her nefeste besmele ile başlayıp bitirdikten sonra elhamdülillah buyururlardı. Vaka şu ki, su içerken iki veya üç kere nefes alınmakta birçok faydaları vardır. İnsanın susuzluğunu keser ve hazma yardım eder. Mideye yavaş yavaş ulaşan soğuk suyun zarar vermesinden korkulmaz ise de, bir defadakinde inen soğuk suyun vücudun normal hararetini söndürüp, sahibini telef etmesinden yahut vücudun normal hararetini zayıf düşürmesinden korkulur. Böyle olmasa dahi mide ve ciğeri ifsad ile nice nice kö kötü hastalıkların zuhurunu netice verir. Özellikle sıcak beldelerde yaz mevsiminin hararetinin şiddeti zamanında birden soğuk içmekten sakınmalıdır. Eğer soğuk su Peygamberimizin tarifi üzere nefes alarak teenni ile içilir ise Soğuk su harareti ziyade olan mideye teenni ile varacağından... ...ilk defada giderilemeyen harareti ikinci defada yahut üçüncü defada def eder ve keser. Soğuk suyun bir anda içilmesinde zuhuru tarif olan fenalıklardan başka... ...su içilirken nefes alacak yer kapanıp, boğazda kalıp, boğulmak dahi hatıra gelen korkulu durumlardandır. Eğer nefes alarak içilir ise... Bu tehlikelerden dahi korkulmaz. Onun için Hz. Peygamber su içerken sıra sıra ve dura dura içilmesini ve su kabının içine nefes verilmemesini ve zarar verici eziyetlerden korunmak için içilecek suyun içinin görünmesini emir ve tavsiye ederlerdi. Şerbet yahut hoşaf gibi içecekler içilirken dahi birkaç kere nefes almak iktiza eder. Birinci hadis İbni Abbas buyurdu ki Resul-i Ekrem Hazretleri zemzemden ayakta oldukları halde içtiler. Zemzem Mekke'de binilen bir kuyudur. Çok olmakla zemzem tesmi olundu. Yeryüzünde bundan efdal su yoktur. Malum ola ki ayakta su içmekten Resul-i Ekrem Hazretleri nehi buyurdular. Zira insan vücuduna zararlıdır. Ama zemzem-i şerif hakkında caiz ve evladır dediler. İkinci hadis Abdullah bin Amr buyurdu. Ben resul Ekrem Hazretleri'ni ayak üzerinde olduğu halde ve oturduğu halde su içerken gördüm. Muhaddisler beyan buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri ayakta su içmek caiz olduğunu beyan için nadiren ayakta su içerler. Ekmel ve eftal olduğunu beyan için ekseri oturduğu halde içerlerdi. Ve ayakta su içmekten neyi buyurduğu tıbben zararlı olduğu içindir. Üçüncü hadis. Hazreti İbni Abbas'tan mervidir ki buyurdu. resul Hazretlerini ayakta oldukları halde zemzemden su verdim. Vermemin akabinde içtiler. Dördüncü hadis Nezzal bin Sebreden mervidir buyurdu. Hazreti Ali'ye su getirdiler. Halbuki Hazreti Ali Kufe mescidinin ortasında kendileri için özel olan parmaklıklarla çevrili yüksek yerde insanlara vaaz ederdi. Hazreti Ali o sudan bir avuç aldı, ellerini yıkadı, ağzına su verdi ve burnuna su verdi ve mübarek yüzüne yaş elini sürerek mezheyledi. Sonra o bardakta kalan suyu Hazreti Ali ayakta olduğu halde içti idi. Sonra buyurdular, şu benim tafsil üzerine işlediğim işi abdesti bozulmayan kimsenin abdestidir, Yani mücerret nezafet ve serinlemek için demektir. Ben Resul-i Ekrem hazretlerini gördüm. ''Benim işlediğim gibi işledi, yani abdesti var iken bir gün bir bardak su getirdiler, bir avuç su aldı, mübarek ellerini yıkadı, mazmaza etti ve istinşak etti ve mübarek yüzüne ve kollarına ve mübarek başlarına Mesih buyurdu ve kalan abdest suyunu ayakta içti.'' Tirmize hazretlerinin bu hadisi şerifi zikir ve beyandan muradı resul Ekrem hazretleri ayakta olduğu halde içliklerini ifade içindir. Beşinci hadis Hazreti Enes buyurdu ki resul Ekrem Hazretleri su içtikleri vakit kaseyi mübarek eline alıp bir iki yudum içip kaseyi ağzından ayırıp nefes aldıktan sonra yine kaseyi ağzına alıp bir miktar dahi içip nefes aldıktan sonra yine kaseyi ağzına alıp bir iki yudum dahi içerler idi. Yani üç kere bu şekilde içerler idi demektir. Ve resul Ekrem Hazretleri buyururlar idi ki Suyu bir vecih üzere içmek, ziyade hazma yardım eder ve susuzluğu fazlasıyla keser. İmam-ı Tabarani Ebu Hureyre'den rivayet eder ki, resul Ekrem Hazretleri üç defa su içerken, her bir defada kaseyi ağzına yakınlaştırdığında, Bismillah ve ağzından ayırdıkta, Elhamdülillah buyururlardı. Beyhaki rivayet eder ki, resul Ekrem Hazretleri buyururlar, sizin birinin su içtiği vakit yavaş yavaş sıra sıra içsin, birdenbire içmesin. Zira ciğer hastalığı oluşur. Altıncı hadis İbni Abbas'tan mervidir ki, resul Ekrem hazretleri içme esnasında iki kere nefes alırlar idi. Yani resul Ekrem hazretleri eğer iki kere nefes almakla suya kanar ise, ilk defa eder, yetinirler idi. Ve eğer tenefüs ile kanmaz ise, üç kere nefes alırlar idi. Su içerken tenefüsün mutlaka üç defa olmasının gerekmediğine bu hadiste delalet vardır. Tabiatın iştahasına göre bazen iki tenefüs, bazen üç nefes almak caizdir. Tenefüsün sürekli kolaylığı önceki hadiste tafsil olundu. Lakin içme esnasında tenefüs suya mahsus değildir. Hoşaf, süt, şerbet hepsi de böyledir. Yedinci hadis. Kepşeden mervidir ki buyurdu. resul Ekrem hazretleri benim haneme teşrif buyurdu. Asılı kırbanın ağzından ayakta oldukları halde içtiler. Kebeşe buyurdu ki, kırbanın ağzını teberrük için kestim. Ve resul Ekrem hazretlerinin mübarek ağza dokunduğu yere herkesin dokunmaması için. Malum ola ki Hz. Peygamber'in ayakta içmeleri kırba asılı olup oturarak içmek mümkün olmadığı içindir. 8. Hadis Sümame'den menkuldür ki buyurdu. Hazreti Enes bin Malik suyu üç defada içerlerdi. Her bir defada teneffüs eder idi. Ve Enes bin Malik buyurdu. resul Ekrem hazretleri içtiğinde üç kere nefes alırlar idi. 9. Hadis Hazreti Enes'ten mervidir ki buyurdu. resul Ekrem hazretleri bizim hanemize teşrif etti. Bir asılı kırba var idi. Resul-i Ekrem hazretleri ayakta oldukları halde içtiler. Enes buyurdu ki, Validem Ümmü Süleym ayak üzerine kalkıp ta kırbanın yanına vardı ve buldu. Kırbanın ağzını kesti, teberrüken sakladı. 10. hadis aşere-i saat Sa'd bin Vakkas'tan Mervidir buyurdu ki, Resul-i Ekrem hazretleri ayakta olduğu halde bazen suyu, Yahut abdestten baki kalan suyu yahut zemzem suyunu içerler idi. Muhaddislerin bu hadis-i şeriften muradı, resul Ekrem hazretlerinin bazen ayakta oldukları halde su içtiklerini beyandır. 25. Bab resul Ekrem hazretlerinin güzel kokulu nesne sürünmesi hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Kasralani buyurur ki koku kullanılmaksızın güzel koku Resul Ekrem Hazretlerinin peygamberliğinin özelliğinden idi. Hatta Hazreti Enes'in Resul Ekrem Hazretlerinin kokusundan daha güzel misk ve amberden bir şey koklamadım buyurduğunu İmamı Ahmed bin Hanbel rivayet etti. Beyhaki ve Darimi ve Ebu Naim, Cami Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiler ki Resul Ekrem Hazretlerinin vücudu saadetlerinde bir derece güzel koku var idi ki herhangi bir yoldan geçseler o yolu gayet güzel bir koku kapladığından yüksek zatlarını o civarda görmemiş olanlar bile güzel koku delaletiyle Hazreti Peygamber'in o yoldan teşrif buyurduğuna hükmederlerdi. Taberani rivayet etti ki Ukbe bin Firkat Hazretlerinin zevcesi Ümmü Asım buyurdu ki, Biz ukbenin nikahı altında dört hatun idik. Her birimiz kokulu şey kullanımında birbirimizle yarışırcasına mübalağa eylerdik. Ve biri birimizden daha güzel ve kokulu olmayı isterdik. Ama zevcemiz olan ukbe hiçbir çeşit koku kullanmadığı halde, güzel kokusu hepimizin kokusundan fazla güzel idi. Ve hatta halk güzel kokularda Ukbenin kokusu gibi güzel koku görmedik derlerdi. Ben bir gün bizler güzel koku kullanımında her ne kadar güç sarf ediyorsak da yine sende olan tabi koku bizim arezi kokumuza takaddüm ve galebe ediyor sebebi nedir diye zevcimden sorduğumda buyurdu ki. Resul-i İkram hazretlerinin zaman saadetlerinde bir hastalığa müptela oldum idi. Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek, el, mübarek ellerine tükürüp çıplak olduğum halde benim sırtımı ve karnımı sığadılar. O hastalık benden gidip o vakitten beri bedenimde bu güzel koku zuhur etti. Taberane rivayet eder ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzur şeriflerine sahabiden biri gelip kızının cihazı hususunda yardım istedi. Resul-i Ekrem Hazretleri dahi mübarek terlerinden bir şişeye iki damla koyarak bu şişeyi kızına götür ve söyle ki içindeki şey ile kokulansın buyurduğundan bu zatın kızı her ne vakit zikredilen terden kokulandıysa bütün Medine ahalisi koklarlar idi. Hatta onun evine Beytül Mutayyibin güzel koku sürünenlerin evi diye isimlendirdiler. Müslüm, Hazreti Enes'ten rivayet buyurdu ki bir gün Enes bin Malik'in hane-i saadetine keşif vakii olmuş. Ve zat-ı nebevileri rahat bir uykuya varıp vücudu şerifleri terlemeye başlamış. Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym bir şişe tedarikiyle Hazreti Peygamber'in vücudu saadetlerinde zahir olan terden alıp mezkur şişeye koyarken Resul-ü Ekrem Hazretleri uykudan uyanıp Ümmü Süleym'in harekatını gördüler. Ya Süleym ne işlersin diye sorduğunda kokumuza koymak için mübarek terinizi alıyorum cevabını almasıyla evet ondan âlâ güzel koku olmaz buyurdular. Birinci hadis Enes bin Malik'ten menkuldür ki resul Ekrem hazretlerinin misk ve Ram'ın dedikleri şeyden yapılan kokusu var idi. Ondan kokulanır, sürünürler idi. Muhaddisler beyan buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin kullandıkları kokular, rengi açık olmayanlar idi. Misk ve amber ve ut, hoş kokulu buhur gibi. resul Ekrem Hazretleri bazı kere, buhurdanla ut ağacı koyup, buhurlanırlardı. İkinci hadis, Sümame bin Abdullah'tan Mervidir buyurdu ki, Hazreti Enes, kokuyu reddetmeyip az çok kabul ederler idi. Hazreti Enes buyurdu ki, resul Ekrem hazretleri kokuyu reddetmezler idi. Yani resul Ekrem hazretlerine bir kimse, kokulu yağ verse kabul buyururlar idi. Hazreti Davud ve Nesai ve Ebu Avane, Ebu Hureyre'den rivayet ederler ki, resul Ekrem hazretleri buyurdular, bir kimseye koku sunulsa reddetmesin, belki kabul etsin, Zira koku ağır yük değildir ve kokusu güzeldir buyurdular. Üçüncü hadis İmamı Ömer'den menkuldür ki buyurdu. resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki üç türlü hediye vardır reddolunmaz. Yastık, koku, süt. Yani resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki bir kimseye bir adam dayanmak için yahut uyku vaktinde başı altına koymak için bir yastık verse bunları kabul etmelidir. Bir kimse bu üç hediyeyi kabul etmese, resul Ekrem Hazretleri'nin emir şerifinin aksini yapmış olur. Dördüncü hadis resul Ekrem Hazretleri saadetle buyurdular ki, Erkeklerin sürüneceği koku o kokudur ki, rayihası açık olup rengi kapalı olan, Mesela gül suyu ve misk ve anber ve ut gibi. Ve kadının sürüneceği koku o kokudur ki, rengi zahir olup kokusu gizli ola zaferan ve kına gibi. Muhaddisler buyurdular ki Resul Ekrem Hazretlerinin kadının kokusu zahir olan kokuyu sürünmesinler diye mehiden muratları evlerinden dışarı çıktıkları vakitte demektir. Ama kocaları yanındayken her çeşit koku ile kokulansalar caizdir dediler. Eyne Mekiram'ın haber verdiğine göre erkekler için kolonya sürünmenin vakti cuma Bayram, ihram vakti, toplantıya gidildiğinde Kur'an okurken ilim vaktindedir. Ve kadın için vakit, kocasıyla buluşma vaktidir. Beşinci hadis Ebu Osman, Mehdi'den Mervidir ki buyurdu. resul Ekrem Hazretleri sizden birinize reyhan yani kokusu güzel bir ot verilse, o reyhanı reddetmeyip kabul eylesin. Zira Reyhan cennetten çıktı buyurdular. Bazılar dediler ki, cennetten çıkan Reyhan'ın aynı değildir. Belki Reyhan denilen şeyin tohumu cennetten çıkmıştır. Zira Reyhan cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyurur. Bazı hadis-i şerifte varit olduğu gibi, Hak Teala Hazretleri dünyada kokulu şeyleri yarattı ki, kullar güzel kokulu dünya ile, ahiretin güzel kokulu şeylerini hatırlayıp, salih amellerini ziyade ederek, amal-i saliha sebebiyle cennete ulaşmaları içindir. Altıncı hadis, Cerir bin Abdullah'tan rivayet olundu. Bu zat, Hicri 51. senesi, Kufe'de Karfas denilen yerde vefat etti. Saadet asrında bir gün, resul Ekrem hazretlerinin huzur-u âlilerine gelip, at üzerinde oturamadığından şikayet eyledi. resul Ekrem hazretleri dahi mübarek elleriyle sinesine vurup dua eyledi. Duasının tesiriyle ata binmek hususunda Arap atlarının ziyade şece atlısı oldu. Cerir bin Abdullah buyurdu ki ben Hazreti Ömer'in huzuru şeriflerine çıktım. Yani Cerir demek ister ki Hazreti Ömer gerçi benim at üzerinde olan bahadırlığımı bilirler ise de Piyadelikte olan şecaata muttali olmamakla, Piyadeliğimde olan celadetime ve çabuk olduğuma vakıf olmak için beni halifenin huzuruna arz ettiler. Cerir dahi Hazreti Ömer'e celadetini göstermek için hırkasını bıraktı. Hazreti Ömer'in huzurunda Cerir, orta kuşak olduğu halde merdane yürüdü. Hazreti Ömer, Cerir'in piyadelik halinde olan celadetini tavır ve yürüyüşünden anlayıp, ''Ey cerir, ridanı arkana alıp yürümeden vazgeç, celadetin zahir oldu.'' buyurdu. ''Çünkü o vakitte hüküm davranan zata ekseriye askerler sunarlar idi ki, askerinin şecaatlı ve şecaatsız ve celadet sahibi olmayanlarına haberdar olmakla beğendiğini kabul ve beğenmediğini reddeyle, yani harp esnasında her birini muktedir olacağı makamda istihdam etmek için.'' Şimdi Hazreti Ömer hazır olan kavme hitap edip buyurdu ki ben ceririn suretinden güzel bir kimse görmedim. Lakin işittik ki Hazreti Yusuf'un cemali sureti cerirden daha güzeldir buyurdular. Hazreti Ömer'in hüsün ve cemali cerirden güzel cemal görmedim buyurması ümmetin her birine nazaran güzel olduğunu ve ceririn hakkında Yusuf'un cariyesi kölesi sözü layık olduğunu bildirmek için olup yoksa peygamberlerin en güzel olan peygamberimizin hüsün ve cemali hiçbir kimseye kıyas kabul etmedi herkesçe bilinmek hasebiyle Hazreti Ömer ceririn güzelliğini beyan da yüksek hüsün ve cemallerinden bahsetmek gerekmez onun hüsün ve cemali o derece kemalde idi ki onu hakkıyla idrak edip, idrak edip anlamak mümkün değildir Habibi kibriyada olan hüsün ve cemali ancak o hüsünü veren Halık-ı Kainat bilir. Hüsün ve cemal sahibi olan kimseler ekseriya, güzel ve kokulu şey kullandıkları cihet ve münasebetle bu hadis-i şerif bu makamda zikredildi. 26. bab Resul Ekrem Hazretlerinin kelamı şeriflerinin keyfiyeti hakkında olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Malum olaki resul Ekrem Hazretlerinin fesahat ve belagatını tarif ve ifadeden tüm füsaha, güzel söz söyleyenler acizlerdir. Hatta beni ne et, resul Ekrem Hazretlerinin huzuru şeriflerine gelip, güzel kelimelerini dinlediğinde tacib ederek, Ya Resulallah, biz hepimiz bir beldede büyüdük. Yüksek zatınız bazı Arap olana, bazı lügat ile konuşursunuz ki, ''Biz onu anlayamayız. Hikmeti nedir?'' dedi. resul Ekrem Hazretleri cevap buyurdu ki, hatta Teala beni gayet güzel edep ile teedip buyurdu.'' Ve tüm Arap lugatına vakıf kıldı. Birinci hadis, hazret Ayşe'den Aişe'den Mervidir.'' buyurdu. resul Ekrem Hazretlerinin kelamı, sizin şu söylediğiniz gibi söylemez idi ki, hatta her dinleyen kimse layıkıyla, anlayamaz idi. Belki Resul Ekrem Hazretleri konuşurken ağır ve her kelamın arasını fasıl ve tefrik edip ayırarak konuşurlardı. Hatta Resul Ekrem Hazretlerinin yüksek huzurlarında oturup kelam-ı şerifini dinleyen zatlar o inci gibi olan kelam gayet hüsnü eda ile söylendiğinden dolayı hıfs ve ezber ederler idi. Mervidir ki bir kimse Resul-i Ekrem Hazretlerinin yüksek kelamlarını... ...harf ve harf saymak istese... ...saymaya kadir olur idi. Lakin zannolunmaya ki... ...bizler dahi öyle ağır ağır söylemeye kadiriz. Bizim ağır ağır sözümüzden dinleyene ağırlık gelir. Çünkü Nebilerin en fasihi... ...açık ve net konuşulan ...Resul-i Ekrem Hazretlerinin ağır ağır konuştukları halde... ...konuşma esnasında geçen vakit ve zaman... Bizim fevkalade, çabuk çabuk söylediğimiz kelimelerin geçiş müddeti kadar idi. Bu mutlaka mucize-i nebeviyedir. İkinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervidir ki buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri anlaşılması gerekli olan kelimeyi kendilerinden layıkı ve çiğle alınıp düşünülmesi için üç kere konuşmak adet-i idi. Tembih resul Ekrem hazretlerinin anlaşılan makamda üç kere kelimeyi konuşmasında halk üzerine kemal derecesinde güzel bir ahlak ve şefkat ve merhametlerine delalet vardır. Ve üç kere konuşmalarında şunu bildirmektedir ki aklın yüksek ve orta ve aşağı üç mertebesi olup aklı ilk mertebede olan ilk kere konuşmada anlar. Ve aklı ikinci mertebede olan kimse, ikinci kere konuşmada anlar. Aklı üçüncü mertebede olan kimse, üçüncü kere konuşmada anlar. Üç kere konuşmada anlamayan, asla anlamaz. Velev ki birçok kere ile olsun. Üçüncü hadis, İmam-ı Hasan'dan Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretlerinin hakkıyla vasfına arif olan dayım, Hint bin Ebi Hale'den sordum. Bu halin tafsili kitabın evvelinde beyan olundu. Ben dedim ki ey dayım, resul Ekrem Hazretleri konuştuklarında ne keyfiyette konuştuklarını bana vasfeyle. Hint buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretleri daima Allah Ta'ala'yı düşünür ve Allah Ta'ala'nın huzuru deryasında dalmış idi. Yani ekseri resul Ekrem Hazretleri sükut üzere olurlardı. Haberde gelmiş ki Allah Teala hüzünlü kalplere muhabbet eder ve Allah Teala'yı bir saat, bir an tefekkür ve düşünmek bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. resul Ekrem Hazretlerinin ehli dünya gibi dünya ile istirahatları olmaz idi ve susma zamanı konuşma zamanından daha uzun idi ve gerekmedikçe konuşmazlardı ve konuşmanın başında ve sonunda Allah'ın ismini zikrederdi. Kelamı, hak ve sevap doğru olup, çok manaları az lafızlar ile söyler ve ifade ederlerdi. resul Ekrem hazretlerinin yüksek kelamlarında meramını yerine getirmekten fazla yahut noksan bir lafız yoktur. Ve huyu hoş ve güzel haslet olmakla hiçbir ferde cefa etmezler ve bir vakit hiçbir ferdi tahkir etmezlerdi. Resul-i Ekrem Hazretleri her ne kadar az olur ise de, mutlaka nimete tazim ederler ve asla bir nimeti zemmetmezlerdi. Belki her nimete hamd ve şükür ile mukabele ederler ve yiyeceği ve içeceği lezzetsizliği için zem ve güzelliği için methetmezlerdi. Yani her ne kadar lezzetsiz olur ise de, o nimeti veren Allah Ta'ala'ya tazim için o nimete tazim ederler. Zemmetmedikleri nimet olduğundan dolayı idi ve methetmedikleri hırsı olmadığı için Resul Ekrem Hazretlerine dünyanın makamı ve malı kızmaya götüremez idi ve dünyaya ait olan işler onu daraltmaz ve sıkmazdı. Şimdi haktan tecavüz olunsa ve bir kimse haktan yüz çevirse ve batılı icra etse Resul Ekrem Hazretleri bir derece kızarlar idi ki Hiçbir şey asla kızmalarına mukavemet ve hışımlarına engel olamazdı. Hatta tecavüz olunan hak için yardım olunup ve o hak yerini bulmadıkça. Resul-i Ekrem Hazretleri kendi nefsi şerifleri hususunda bir kimseye kızmayıp, o kimseye intikam sadedinde olmazlardı. Belki hilim ve kerem ile mukabele ve kötülük edene iyilik ederlerdi. Ve bir şeye işaret murad ettikleri vakit, mübarek elleriyle işaret buyurup, parmak ile işaret buyurmazlardı. Zira parmağıyla işaret etmek kibirlilerin halidir. resul Ekrem Hazretleri bir şeye taaccüp ettikleri vakit, mübarek elini bulunduğu heyetten çevirirdi. Yani taaccüp vaktinde mübarek avucu içi gök tarafına açık bulunsa, yer tarafını çevirirler ve mübarek ellerini içi yer tarafına ise gök tarafına çevirirlerdi alemin halleri ve acayiplikleri değişeceğine işaret için idi. resul Ekrem Hazretleri konuştukları vakit konuşmaları eliyle beraber idi. Konuşmasının eliyle beraber olmasının keyfiyetini beyan içindir. İbni Ebi Hale buyurur ki, resul Ekrem Hazretleri konuşma anında sağ eliyle sol elinin baş parmağının iç tarafına vurmak adeti kerimeleri idi. Hikmetine olduğunu Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resul-i Ekrem Hazretleri bir kimseye kızdıkları vakit kırılır, intikam etmeyip Kemali Hilim ve Kerem ile mukabele, belki yüz çevirip o halde mübalağa ederlerdi. resul Ekrem Hazretleri şad oldukları vakit tevazu edip gülerlilik göstermemek için mübarek gözlerini kaparlar idi. Resul Ekrem Hazretlerinin büyük gülmeleri tebessüm olup tebessümleri vaktinde safi ve berrak inci taneleri gibi üst dişleri görünür idi. 27. bab Resul Ekrem Hazretlerinin gülmelerinin keyfiyeti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. 1. hadis Cabir bin Semure'den mervidir buyurdu. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek baldırları kalın değildi. Zira resul Ekrem Hazretleri'nin tüm azalarında hüsün ve tenasüp vardır. Kalın baldır, güzel değildir. resul Ekrem Hazretleri herhangi bir şekilde gülmez idi. Ancak tebessüm ederlerdi. Muhaddisler buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri'nin gülmeleri ahiret işi için olup, dünya işleri için ses etmeyerek güreç yüzlülükten fazla etmezlerdi. Hazreti Cabir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin mübarek yüzlerine baktığım vakitte ve ilk bakışta mübarek gözlerine sürme çekmiş der idim. Halbuki mübarek nurlu gözleri kudretten sürmeli olup gözlerinin siyahlığı sürmeden değildi. Hz. Cabir Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek gözleri kudretten sürmeli olduğunu beyan etti. Yoksa sürme çekmezdi demek değildir. İkinci hadis. Abdullah bin Haris'ten merviidir ki buyurdu, resul Ekrem Hazretlerinden tebessümü çok bir kimse görmedim. Tebessüm ise ses etmeyerek gülümsemektir. Yani Abdullah bin Haris demek ister ki, resul Ekrem Hazretleri güleç yüzlü idi. Bazılar buyurdu ki, Abdullah bin Haris'in muradı, Resul-i Ekrem Hazretlerinin tebessümleri, gülme yoluyla olan gülmelerinden çoktur. Diğer insanların gülmeleri, tebessümlerinden fazladır demektir. Üçüncü hadis, Abdullah bin Haris'ten mervidir ki buyurdu, Resul-i Ekrem hazretlerinin ekser vakitlerde gülmesi değil idi, geçmiş tebessümde beyan olunduğu gibi sessiz gülümsemektir. Dördüncü hadis, Ebi Zer'den mervidir ki buyurdu, Resul-i Ekrem hazretleri buyurdular ki, ben cehennemden kurtulanlardan cennete ilk giren kişiyim ve cehennemden en sonra çıkacak kişiyi bilirim. Kıyamet gününde bir kimse hesap yerine getirilir ve melaiikeye emir olunur ki şu kimsenin küçük olan günahlarını büyük olan günahları o kimseden gizli olduğu halde kendisine birer birer arz edin. Şimdi büyük günahları gizlenip küçük günahları arz olan kişiye melaike, ey kimse sen ''Falan senenin, falan gününde, falan saatinde şöyle bir günah işledin.'' derler. Bu şahsın dahi hatırına gelip tasdik ederek inkar etmez. Halbuki o kişi küçük günahtan sual olunduğunda, büyükten sual olunacağında şüphe kalmadı diye büyük günahlarından korkarak ızdıraba düşer. Bu kişi büyük günahlardan sual olunur isen halim ne olur diyerek düşünce ve korkuda iken günahları bağışlayan Allah... Şu kulumun her işlediği seyyenin karşılığında hasene verin, iyilik verin diye meleklere hitap eder. Bu bir çare günahkar. Ummadığı bir şekilde lütuf ve inayete ulaştığını görünce hırs ve tamaa düşüp benim daha büyük günahlarım vardır. Amel defterinde onların kaydını göremiyorum. Keşke onlar dahi meydana çıkıp da karşılığında büyükçe iyilikler ihsan buyrulsa idi diye endişe eder. Ebu Zer buyurdu ki, bu kişinin haseneye yani iyiliğe hırsı ile söylediği sözü nakli esnasında. Resul-i Ekrem hazretlerini gördüm. Bir derecede güldüler ki, hatta azı dişlerinin arkasındaki altlı üstü bulunan nevaciz dişleri göründü. Nevaciz adet olarak gülme vaktinde görünen dişlerdir. Kilimizi bu hadis-i şerifi zikirden muradı, ahiret işleri için, resul Ekrem hazretlerinden birkaç defa gülme vaki olduğuna beyan içindir ki, bu hadis-i şerifte Allah Ta'ala'nın kullarına olan lütuf ve ihsanını bildirme vardır. resul Ekrem hazretlerinin kıyamet hallerine, ehli cennet ve cehennem ve ehli hesabın hallerine tam haberdar olduğu bu hadis-i şerif ile sabittir. Beşinci hadis, Cerir bin Abdullah'tan Mervidir buyurdu resul Ekrem Hazretleri İslam'ı kabul ettiğim günden beri beni saadetle istediğim şeyden men etmeyip istediklerimi verdi ve o zamandan beri beni gördükçe gülerler idi. Bu hadis-i şerifte işaret vardır ki bir kimse sevdiği bir adamı görse tebessüm eylemek iktiza eder. Umulur ki resul Ekrem Hazretleri ceriri her gördüğünde güldüklerinin bir ciheti cerir hüsün ve cemale mazhar olduğu içindir. Hatta zikir geçtiği üzere Hazreti Ömer Celir'e Yusuful ul emed buyurmuşlardır. Altıncı hadis. Abdullah bin Mes'ud'dan Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Ben müminlerin günahkarlarından cehennemden en sonuna çıkan kimseyi bilirim. Cehennemden en sonuna çıkan kişi, kıçı üzerine sürünerek cehennemden çıkar. Ve adama derler ki, yürü cennete gir. Resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki o kişi meleklerden bu sözü dinledikten sonra cennete girmek için cennet tarafına yönelir. Şimdi o kişi cennete ala kapısından girip ehli cenneti görür ki herkes birer yüksek yer sahibi olarak otururlar. Kendisine oturacak yer kalmamıştır zannıyla dönerek "Ya Rabbi, cennete girişimi ferman buyurdun. Ben daha girdim. Lakin herkes cennette yerlerini almasıyla bana yer kalmamış." Ben dahi döndüm der. Şimdi o kişiye derler ki... ...sen dünyada olan zamanımı hatırına getirdin. Yani bu dünya zamanına mı kıyas eylemek? Ve bu dünya vaktinde herkes yerinde oturup... ...başkasına oturacak yer kalmadığı vakit gibi mi zannetmektesin? O kişi dahi evet... ...dünya zamanı hatırıma gelip... ...cenneti dünyaya kıyas eyleyerek... ...bana yer kalmadı zannıyla döndüm... ...diye cevap vermesi üzerine... O adama derler ki cenneti dünyanın hal ve zamanlarına kıyas etmeyerek hatırına gelen şeyleri yani her ne kadar geniş menziller ve kasır ve bağ ve bostanlar, nehirler, ağaçlar, hizmetkarlar ve diğer isteklere dair her ne ki ister isen iste zihninde büyültüp çoğalttığın şeyler kendince her ne kadar büyük ve çok ise de bugün esirgenmeyip hepsi verilecektir resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki o kişi her ne ki muradı var ise hepsini ister. Evet o adama derler ki istediğin şeyler senin içindir. Ve isteklerinden fazla olarak bildiğin dünyanın on misli kadar ihsan buyurulmuştur. resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki o kişi kendi hakkında zuhur eden kerem ilahiyeyi düşünüp gayet sevincinden der ki Ya Rabbi benimle alay mı edersin? Halbuki sen padişahı azimuş şanlısın. i̇bn Mesud buyurdu ki, adamın bu sözünü beyan esnasında resul Ekrem hazretlerini gördüm. Bir derecede güldüler ki, hatta nevacizleri göründü. Bu hadisi şerif ile murat, Resul-i Ekrem hazretlerinin ahiret işleri için tebessümün dışında gülmüş olduklarını beyandır. Yedinci hadis Ali bin Rebi A'dan Mervi'dir. Dedi ki, ben Hazreti Ali'nin huzurunda bulundum. Hazreti Ali'ye benim için bir binek getirildi. Vaktaki Hazreti Ali, ayağını üzengiye koymak istedi. Bismillah dedi. Çıkıp hayvanın üzerine yerleştiğinde elhamdülillah dedi. Hayvanın üzerine oturduktan sonra bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdir takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç getiremezdik. Zuhruf 13 Bu ayet-i kerimeyi okudu. Bu ayeti okuduktan sonra üç kere elhamdülillah ve üç kere Allahu Ekber deyip sonra bu duayı okudu. Subhaneke İn, Inni zalemtü nefsi fafirli Rabbim. Doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla. Nem suresi 44 ayete bak fâ innehu yâfiruz zunûbe illâ günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir Ali İmran 135 31 İbrahim 10 Taha 73 Şuara 51 82 Ahsap 71 Zümer 53 Ahkaf 31 Saf 12 Nuh 4 Bu duadan sonra Hazreti Ali güldüler. i̇bn biri Rebi dedi ki Hazreti Ali'nin güldüğünü merak edip Ey müminlerin emiri ''Sebep nedir ki duadan sonra güldün?'' dedim. Hazreti Ali cevap olarak buyurdu. ''Ben resul Ekrem Hazretleri'ni aynen benim yaptığım gibi yapar gördüm ve sordum ki, ''Ya Resulallah, güldüğünüze sebep nedir?'' Saadetle buyurdular ki, ''Ya Ali, Rabbin o vakitte kulundan hoşnut olur ki o kul, ''Ya Rabbi, benim günahlarımı mağfiret eyle.'' diye niyaz eder. Bu niyaz eden kul bilir ki Allah'tan başka... Mahfiret edecek yoktur. Yani günahkarın sahibi ...Rabbul Alemindir. Mahfiret dileyip ve ondan başka bir fert günahı affedemeyeceğini bilip, o vecihle niyaz ve itikat ederse, Allahu Teala o kulun niyazından hoşnut ve razı olacağına Resulü Ekrem Hazretleri Kemali sururlarından gülmüşler ve Hazreti Ali ve Resulü Ekrem Hazretlerinin gülmesine uyarak güldüler. Bu usul üzere bineğin üzerine binip duadan sonra gülmek sünnettir. Sekizintiz, Amr bin Said'den Mervi'dir. Saat bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir dedi ki, ''Pederim Saat Hazreti Peygamber'in Hendek yönünde mübarek nevacizleri yani azı dişlerinin arkasındaki altı üstlü dişleri görününceye kadar güldüklerini ben gördüm.'' dedi amir dedi ki, Hendek gazası gününde Resul-i Ekrem Hazretlerinin gülmesinin sebebi ne idi? diye pederim saatten sordum. Cevap buyurdu ki, Hendek gününde bir kalkanlı adam var idi ve benim dahi ok atmada maharetim olup attığım ok hedefe isabet ederdi ve o kalkanlı kimse kalkanını bazen sağına ve bazen soluna çevirirdi. Yani kalkan çevirmekten muradı siper edip arkasında gizlenir idi ve ben bir ok çıkarıp o kimsenin fırsatını gözettim. Vaktaki o adam kalkanın ardından başını çıkarıp cephesi yani alnı göründü. Hazırlamış olduğum oku attım. Ok o kimseden sapmayıp alnından vurdu ve arkası üzerine düşüp Kemal ızdırabından ayağını kaldırdı. Resul Ekrem Hazretleri bu adamın bu suretle öldürüldüğünü taaccüp edip bir derece güldüler ki nevaciz dişleri göründü. Çünkü o adam kafir idi ve harp esnasında resul Ekrem Hazretleri ve ashab-ı kiramı hakkında kötü kelimeler söyler idi ve kalkanı ile anlını oktan korur idi. Allah'ın ve Resulü'nün düşmanı olan bir hainin katli sürura sebep olduğundan resul Ekrem Hazretleri güldüler. Amir buyurdu ki, pederim saatten o vakit resul Ekrem Hazretlerinin bu kadar gülmesine ne sebep oldu diye sordum. Pederim Sa'd cevap verdi ki, Sa'd'ın o kafire ettiği iş oldu. Yani herifin siper arkasında bulunmuş olduğu halde, telef edilmiş olması oldu cevabını verdiler. Resul-i Ekrem vesselamın hadimi ve bir kumandanı ve Hazreti Ömer'in zamanında ordu İslam'ın baş kumandanı ve İran'ın fatihi ve Ab Aşeri mübeşşer olan Hazreti Sa'd, İbni Ebi Vakkas diyor Gazve i Uhud'da ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam O gün kavşı kırılıncaya kadar Küffara oklar attı Sonra bana oklar veriyordu At diyordu Nasılsız yani okun uçmasına yardım eden Kanatları olmayan okları verirdi Ve bana emrederdi At ben de atardım Kanatlı oklar gibi uçardı Küffarın cesedine yerleşirdi Muhtasar Şemail-i Şerif tercümesinin üçüncü cüzü, birinci bab. resul Ekrem Hazretlerinin mizacı hakkında varid olan hadisi şeriflerin beyanı hakkındadır. İstihza yani alay ve eziyet ve sıkıntısız olan latifeye mizaç derler. İmam-ı Tirmizi'nin cami sahihinde beyan olunduğuna göre, gülmeyi ve kalp hastalığını iras eden ve zikrullahı, ve dinen önemli şeyleri düşünmekten alıkoyan yahut eza ve sıkıntıyı netice veren ve düşmanlık ve hasede sebep ve heybet ve vakarı izale eden latifeyi Resul-i Ekrem Hazretleri nehyetmiş ve menetmişlerdir. etmişlerdir. Bu zararlara sebep olmayan latifelerin hepsi mübah olduğundan Resul-i Ekrem Hazretleri ashabının gönlünü hoş etmek için bazen latife buyururlardı. Birinci hadis Hazreti Enes buyurdu ki Resul Ekrem Hazretleri bana iki kulak sahibi buyurdular. Bunun sebebi Hazreti Enes'in iki kulağı büyük olduğu içindir. Kirimizi buyurdu. Mahmut bin Haylan dedi ki: Benim şeyhim olan Ebu Üsame buyurdular ki Resul Ekrem Hazretlerinin Ya Azherlü ey iki kulak sahibi kelamı şerifinden yüksek muratları latifedir. Hazreti Enes Resul Ekrem Hazretlerinin şerefi hizmetiyle müşerref olduğu zamanda 10 yaşında idi. Resul Ekrem Hazretleri Enes'e latife yoluyla bazı kere iki kulak sahibi diye buyururlardı. Murada alileri budur ki söylenen sözü gereği gibi dinlemeye teşvik ve tembihtir. Zira hakta ala bir kimseye iki kulak ihsan eylese o kimse kendisine söylenen sözden gaflet edip güzelce söz dinlemekle İhtimam etmez ise Allah'ın ve insanların yanında mazur olmaz. Muhtemeldir ki Resulü Ekrem Hazretlerinin Hazreti Enes'e latife edip iki kulak sahibi buyurduğunun sebebi Hazreti Enes'in işitmesi kuvvetli ve ziyade olduğu içindir. İkinci hadis. Enes bin Malik'ten mervidir buyurdu ki Resulü Ekrem Hazretleri bizim içimize karışır ve latife ederlerdi. Hatta benim küçük biraderime hoşnut etmek için senin Nugayyir ne işledi diyerek latife buyururlar idi. Hazreti Enes'in Ebu Umeyr künyesiyle adlanmış küçük kardeşi var idi ki Nugayyir dedikleri kuş ile oynar idi. Yani kafeste o çocuğun Nugayyir isminde bir kuşu var idi. Şu olması hasebiyle o kuş ile eğlenirken bir gün kuş öldü. O çocuk üzüldü. Ve resul Ekrem Hazretleri o çocuğu taltif için Ya Eba Umeyr, ma faalen Nugayr. Ey Eba Umeyr, Nugayr ne işledi buyurdular. Nugayr dedikleri serçe gibi kırmızı gagalı bir kuştur. Bazılar dediler ki Nugayr, Ehli Medine'nin bülbül dedikleri kuştur. resul Ekrem Hazretleri o çocuğa bu latifeden muradı şerifleri, o çocuğun yanında olan kimselere, fani olan bir şeye kalbi bağlamak, layık olmadığını bildirmek ve ölümsüz olan Allah'a kalbi bağlamanın layık olduğunu beyandır. Hazreti Kirmizi buyurdu ki, bu hadis şeriften istimbat olunan mesaili fıkhıya budur ki, Resul-i Ekrem Hazretleri bazen latife ederler idi. Ve geçen hadiste vardır ki, Resul-i Ekrem Hazretleri küçük çocuğu künyeledi. O çocuğa, Ya Eba Umeyr buyurdu. Ve Geçen hadiste vardır ki, küçük çocuğa oynamak için kuş verilmekte bir sakınca yoktur. Eğer bu kuşa zulmetmeyeceği malum olursa, mesela kafeste büyümüş ve kafeste yaşayışı güzel olan kuşlar ki, kanarya gibi çocuğun hatırına hoşnut etmek için bir kimse kafesi çocuğun yanında tutup çocuğa sevinç vermek caizdir. Ama evcil olmayan kuşları tutup çocuğa vererek o kuşa eziyet ettirmek, Yahut evcil olan kuşlar ki kanarya ve tuti yani papağan gibileri kafesli ya kafessiz çocuğun eziyet etmesi caiz değildir. Ve günahını o kuşlara eziyet ettiren çeker. Resul-i Ekrem Hazretleri bu küçük çocuğa ''Ya Eba Umeyr ma faalen Nugayr'' lafsını bu sebepten buyurdular ki ''Zira bu çocuğun bir Nugayyir kuşu var idi ki onunla oynardı. Bu kuş kaybolmakla bu çocuk mahzun oldu.'' O küçük çocuğu hoşnut etmek için latife edip, ''Ya Ebu Umeyr, ma faalennu gayr'' lafz-ı şerifini buyurdu. Üçüncü hadis, ''Ebu Hureyre'den Mervi'dir ki'' buyurdu, resul Ekrem Hazretlerine ashab-ı kiram, ''Ya Resulallah, siz bizi latifeden men buyurursunuz, kendiniz bize latife edersiniz, bunun hikmeti nedir?'' dediler. Resul-i Ekrem Hazretleri bu sualin cevabında saadetle buyurdular ki, Ben haktan başka konuşmam. Hatta latifemde dahi hak konuşurum. Eğer siz dahi latifenizde batıl söylemeyip alaya ve eza ve yalan sözü söylemez iseniz size dahi latife mübah olur buyurdular. Bu hadis-i şeriften anlaşılan mesele bir kimse latife yoluyla yalan söylese haram olur. Hadisin senedi, Şimdi bu hadis-i şerifi Muhammed Devri'den, o da Ali bin Hasan bin Şakik'ten, o da Abdullah bin Mübarek'ten, o da Üsame bin Zeyd'ten, o da Said-i Makberi'den, onlar da Ebu Hureyre'den rivayet buyurdu. Ki Hz. Enes'ten Mervi'dir. Bir çeşit hamakatı olan bir kimse, resul Hazretlerinden bir binek istedi. resul Ekrem Hazretleri dahil latife ile binek isteyen adama, ''Ya filan!'' ''Ben seni dişi deveden doğmuş bineğe bindirmek isterim.'' buyurdu. O adam yavru deve ihsan olunacak zannıyla ''Ya Resulallah ben deve yavrusuyla ne işleyeyim? Yavru deve beni nice götürür.'' dedi. Resul-i Ekrem Hazretleri o kimseye cevap buyurdular ki ''Devenin küçük ve büyüğünü dişi deve doğurmaz mı? Benim deve yavrusundan muradım binmeye uygun dişi deveden doğmuş.'' ''Büyük devedir.'' buyurdular. ''Malum ola ki bu latife-i şerife de işaret budur ki bir şahsa bir söz söylendiğinde o kimse o sözden maksut ne olduğunu layıkı ile anlayamaz ise o kimseye sen sözü anlamaz bir adam imişsin diye reddetmeyip o kimseye sözden maksat ne olduğunu güzelce anlatmak iktiza eder.''